Açık Radyo'nun doğum günü. Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladık. Hep birlikte nice 20 yıllara. Akış Radyo konuşuyor. İlk 20 yıl başlıklı 20. yayın yıl dönümümüzde size sunmaya çalıştığımız bir program bu. <gülüyor> Didem Gençtürk ile ben Deniz Ömer Madra'nın ve Cihat Aşkının programcılarımızdan, keman ustalarından Cihat Aşkının bir yıl dönümümüzde bizim için. Evet, 2000 yılında. Icra... Açık Radyo'nun 5. yaş gününde Açık Radyo stüdyolarında canlı canlı icra ettiği bir haydar yorumuydu. Evet, öyle devam ediyoruz şimdi. Bu kaybolmayan yıllar diye adlandırdığımız şey Açık Radyo'ya göre dünya diye başladık ve devam ediyoruz. Neredeyiz şimdi? 2000 ...8'e mi geldik? 2008'i e ee, geçebiliriz. Zaten onu 2008'i konuşmuştuk. 68'in... ...Mayıs devriminin 40. yılını... ...Mayıs boyunca 6 dakika... ...8 saniyelik programlar yapmıştık. 2009'da da... ...tabii ünlü... ...en önemli yıl, dünyanın en önemli toplantısı deniyordu. Kopenhag... ...iklim zirvesi... ...bütün dünyada ülkelerin geldiği... ...ve iklim değişikliğine karşı... tedbirlerin alınacağını konuştuğu şey... Fakat tam bir fiyaskoyla sonuçlandı. 13 gün kesintisiz yayın yaptık 2009'da şeyde Kopenhag zirvesinden. Bayağı da büyük bir ekip açık radyoyu temsil ediyordu Kopenhag'da evet, hatırladığım evet. kadarıyla. Mahir Ilgaz, Gökşen Şahin, Ümit Şahin, Şahin, Ömer Madra. Evet öyle bir şeyimiz vardı. Çok yayın yaptık oradan. Evet, e, 2010'a gelecek olursak e, sanatçı Antoni Muntadas, e, İstanbul Avrupa Kültür Başkenti e, vesilesiyle İstanbul'a geliyor ve Açık Radyo'yu buluyor. Ve Açık Radyo üzerinden bir e, film hazırladı, dört program ve bir film hazırladı İstanbul Kültür Başkenti projesi olarak. Çeviri üzerine Açık Radyo, Mitler ve ...klişeler, stereotipler... De evet, de internette azal... de bulunabiliyor bu... evet ...film. Ee, onu da belirtmiş olalım. Ve... E, ...2011'de... ...siz efsanevi radyocu... ...Amy Goodman'la... ...bir mülakat evet. gerçekleştirdiniz. Bu şeydeydi, Durban'da yapılmış... ...başka iklim zirvesinde... ...yakaladık... ...Amy Goodman'ı ve... ...bağımsız radyoculuğun neden... ...vazgeçilmez olduğunu... Ulan üstüs o sakin ve şey üstübüyle net üstübüyle bize anlatmıştı. Evet hatta bunun ardından da biz Demokrasi Now yayınına başladık. Evet her sabah saat 6'da altı, İngilizce olduğu için biraz erken bir saatte fakat dünyada 800 merkezde dağılıyor yani az buz bir şey değil biz de onu yapıyoruz takip ediyoruz orada bağladık bu işi. <gülüyor> ...onunla... ...2011'i geçtik... ...2012'de... ...çeşitli yine... ...söyleşiler yapmışız ama... ...James Hansen'ı görüyorum ben burada... ...Evet burada Halki'de... ...yani... ...burada özel bir toplantı... ...yapılmıştı... ...Ortodoks Patriği... ...Bartolomeos'un... ...ev sahipliğinde ve e, orada yakalayıp James konuştuk ısından gezegen üzerine konuşmalar. Giovanni Sconniamillo ile de Erksan sinemasını, Joseph Kosuth'la da Josh Roman'ını konuştuk. Yani hem edebiyat ve hem de gezegen vardı. Evet, bir küçük müzik arası daha verelim. Gevende grubu. Açık Radyo'nun dinleyici destek projesi özel yayınları için sıklıkla ev kayıtları yapıyor. Hı hı. Bu da onlardan bir tanesi. Kanatları Gümüş yorumladılar bizim için 2014 yılında. Onu dinleyelim. Gevende dinledik. Kanatları Gümüş dinledik Gevende'den. 2014 yılından bir kayıttı. Açık Radyo için. 2013 tabii son derece dünyada ayaklanma. Yani Arap ile 2011'den başlayarak bizim de takip ettiğimiz bütün dünyada. Özellikle de Orta Doğu'da ama İspanya'da da Indignados hareketini Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan okupa işgal hareketini yakından takip etti. Kanada'da, Kebek'te öğrenciler vardı vesaire. Ve 2013'te de dünyada ayaklanmalar, direnişler, ulus ötesi müşterekler ve gezi olayları üzerine haberler, konuşmalar, yorumlar, analizler yaptık birçok yani. Evet, e, gezi parkı mücadelesini aslında ta ilk ilk 2012'den... ...beri takip ediyorduk... ...ve çok tesadüfi bir şekilde... ...2013. 2012'den beri aslında... ...gezi ağaç meselesi, ne oluyor evet. e, ...ne bitiyor takip ediyorduk. 2013'te de... ...çok tesadüfi bir şekilde... Bülent Müftüoğlu dostumuz... Bülent Müftüoğlu'nu yayına aldık... ...burada bir şeyler oluyor dedi. Evet tam tesadüfiydi ...tabii <gülüyor> bir mail göndermişti bize... sabah karşı ağaçları iş makineleri falan girdi burada deyince ne olur bağlan ve bize anlat dedik yani ve öyle başladı. İlk yani Türkiye'de hatta dünyada ilk bizim yayınladığımız bir şey oldu. Çok tuhaf. <gülüyor> Sonra da zaten biz bütün yayını değiştirip evet, bütün günlerce değiştirdik. Gecelerce. 15 gün boyunca neredeyse evet. Takip ettik gezi direnişini. Buradan iki ses var yanımda. Biri Bülent Müftüoğlu'nun sesi, diğeri de tam parka girildiği anda Hayko Bağdat'ta telefondaydık yayında. Onlara kulak verelim. Şimdi, Taksim Gezi Parkı Derneği olarak Taksim Gezi Parkı'nda e, beraberdik, e, grupla beraber. İşte, akşam yedi buçukta e, çay bahçesinde oturum, oturduk. Ee, orada Gezi Parkı'nın işte e, geleceğiyle ilgili, Taksim dayanışmasıyla ilgili e, konuşma, e, konuşmamız vardı. Hı hı. Ee, ona doğru e, işte onu çeyrek geçe falan e, bitti toplantı. Bayağı da uzadı aslında. E, herkes işte evin yolunu tuttu diyelim. E, ben Gümüşsuyu Suyu tarafına, bir kısmı Taksim tarafına üç arkadaşımız da Elmazdağ'daki evlerine doğru yürümeye başladılar. Eee Gümüşsuyu'nda Tam Alman Konsolosluğu'na oraya geldiğimde arkadaşlarımdan biri aradı. Ya Divan Otel'in karşısında bir şeyler oluyor dedi Gezi Parkı'nda. Belki ee, Kişi parka girerken çok fazla zaten e, şey e, polislerin sokaklara atıldığı küfredildi. Eee zor kaçtı diyeyim size boşaltırken. Rabbis boşalmamıştı gitti ki parkta attı. Şu anda herkese meydana doğru tekrar yöneliyor, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum müdahaleyi. Sık <gülüyor> bakalım! şu an binlerce insan farkı içinde. Daksim'deki müdahaleye yöneldi şu an. herkesi polise yöneliyor şu anda. Gaz sıklık makinesi polisten. Şimdi poliski kitap sahibi de şu anda. Evet müdahale geldi. Şimdi polise tekrar çok fazla öfke var. Herkes o tarafa yöneldi. Son müdahalesinden. Polisine hemen çekilmesi lazım, başka çaresi yok. Yani daha da çekilmesi lazım. Yani gözükmemesi lazım artık o durumda. Ooo oo, çok fena güzel. Kalabalığın üstüne atıyorlar birinin kafasına gelecek ya. Yani çok ağır Şu anda parkın içine gelişi güzel. Kalabalığın üstüne atıyorlar çok tehlikeli bir şeydir. Hepimizden uçuyor gaz bombaları. Hayko Bağdat tepemizden uçuyor gaz bombaları dedi. Ondan sonra da polisler çekildi ve bir süreliğine e, hayat bambaşka bir seyir aldı. Taksim Meydanı'nda polis yoktu ve kendiliğinden oluşan bir komün yaşadı orada. Gezi komünü kütüphanesiyle, ve reviriyle, müzesiyle her şeyle üstü bir paylaşım müşterek e, durumu yaşandı. Sonradan da polis e, dağıttı orayı ve geri kalanını hala bugün biliyoruz çok sayıda insan hayatını kaybetti. Yaralanlar filan oldu. Biz bu dönemde e, yani yalnız gezide bir özel belgesel de yayınladık. Üç tane yarım saatten oluşan bir buçuk saatlik e, bir bir e, Belgesel yayınladık. Ayrıca da dünyanın önde gelen düşünürleri ve akademisyenleriyle ve de aktivistleriyle çok sayıda konuşma yaptık. İşte Susan Bach Morse mesela işte ulus ötesi müşterekler kavramı ve dünyadaki direnişler ayaklanmalar üzerinde Foti Benliso ile konuştuk, Daniel Smith ile konuştuk ve bu şirket kapitalizmi, direniş, devrim, küresel iklim krizi, her şey birbirine kuraklık ve bunları yol açtığı, ...önemli etken olarak iç savaşlar, Suriye iç savaşı gibi... ...mültecilik sorunları günümüzün en can, can alıcı ve yakıcı sorununa kadar gitti... ...ve bilum diğer krizlerle çözümler ve bunların alternatifleri. Kısaca insanın ve gezegenin gidişatı üzerine... ...kimlerle konuşmadık ki birkaçını sayalım... ...radyoculuğunda ilk başlangıçta piri, e, pirlerinden biri olan... Franco Berardi ile Bifo diye biliniyor bütün dünyada. Ee, onunla konuştuk, Michael Hartla konuştuk. Ee, Suriye'deki bütün bu iç savaşın aslında bir kuraklıktan e, çıktığını açıkça ortaya koyan ilk e, arkeolog olan Harvey Weissla konuştuk ve dünyanın da 21. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biri olan <gülüyor> bu aktivisti Hedgesle de mülakat yaptık New York'ta. New York'taki büyük şeyi takip ettik günlerce tabii. 2000 e, geçen sene 2014'te Eylül'ünde e, Büyük York'taki New York yürüyüşünü siz yine oradan altları, canlı yürüyüşünü canlı olarak verdik. O sırada zaten bir kilisede yakalayıp Chris Hages yaptığımız bir mülakatı da yayınladık. Evet o mülakatı da bu kitapta bulabileceksiniz onu da tekrar hatırlatmış olayım. 2015'e yani bu seneye gelince yine çok bir, bir çok isimle mülakatlar yapıldı biz aradan ancak... ...elimizin yettiğini kitaba sığdırabildik. Yani 2015'te tabii insanın ve gezegen, gezegenin gidişatı üzerine gene e, buraya yolu düşen... E, ...hem yabancı, yani yabancı dediğim uluslararası simalardan... ...hem de bizim yakın çevremizde fikirlerine başvurduğumuz insanlarla da... ...pek çok mülakat gerçekleştirdik. İşte bunların arasında Angela Davis vardı ranting konuşmaları sırasında gelmişti. Naomi Klein'ın şeyden Kanada'dan onunla Hı -hı. telefonla yaptık yeni kitabı ortalığı birbirine katan kitabı ve hazırlamakta olduğu kocasıyla filmi üzerine işte bu her şeyi değiştirir üzerine işte önde gelen e, filozoflardan Slavoj Zizek'le yaptığımız ayrıntılı e, konuşmalar vardı ve bir de Gülten Akın'la konuştuk.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 Ne? Kulak verdik. Bildiğimiz kadarıyla bu son mülakatıydı. Ee, Karin Karakaşlı ve Levent Pişkin Ankara'da kendisini ziyaret ettiler ve konuştular. Bu da ilk yaz şiirinden bir bölüm okudu açık radyo için. Ve verdiği mülakatta da iktidarın niteliği üzerinde gayet e, yani hem şiir nedir ve ne olmalıdırı ya da olabiliri hem de iktidar ne demektir. Kendisi için iktidar güç üzerine çok e, ilginç önemli şeyler söyledi. Gülten Hakkınla da konuşmuştuk. Bir yıllık serüvenimiz bu. Yani geçmişten geleceğe bir köprü aslında. Yani 1995 yazbahar yaz, aylarında Yaşar Kemal'in ünlü deyimini söyleyecek olursak benzersiz deyimini yazbahar aylarında Başlayan bir maceraydı bu. Aradan 20 küsür yıl geçip 2015 kışı gelip dayandığında bu baştaki temel ilkelerimizi koruyup koruyamadığımızı dahası bunları geleceğe nasıl yansıtacağımızı gösteren bir tutarlık köprüsü olmaya çalışıyoruz aslında geçmişten geleceğe bir köprü e, kurmaya işte oradan da. Ta ilk manifestomuzda açık radyonun manifestosu ve eğlenemiyoruz diye başlayan insanları demokratik, özgür ve kaliteli bir mecra çevresinde bir araya getirmeye dediğimiz, nefes alıp vermeye, temiz hava solumaya dediğimiz bir şey ve tüm çıkar gruplarından, bağımsız tabi devletten de ortak çabamızın ürünü, Uluslararası kültür aleminin ayrılmaz bir parçası olmayı hedefleyen bir şeydi. Buradan buraya. Yani bir de Açık Radyo'nun kanunen bir anonim şirket olduğu için yapmak zorunda olduğu olağan genel kurul çağrıları var. Tümünün bir dökümünü yaptık. 1995'teki ilk genel kuruldan 2015'e kadar. Bunlar resmi evrak yani. Ama hepsinin birer teması var tabii. Ne konuşmaya... Ee, başlayalım. İşte bu gelenekten geleceğe uzanan köprünün sağlam bir köprü olduğunu gözler önüne sermek açısından anlamlı diye böyle bir 20 yıllık tema dökümü yaptık. 95'te şey diye başlıyor. Eleştiri oklarına göğsümüzü siper etmek ve huzurlarınızda hesap vermek üzere sizi buyurun bekliyoruz diye başlıyor. ve Her türlü kilometre taşını konuşmuşuz. Sonunda 2015 yılında da yeryüzü tarihinin gene en önemli toplantısı var. Paris iklim zirvesi oraya gidiyoruz. Bir öncesinde bir durum değerlendirmesi yapalım. İşte iklim için e, diye adlandırılan e, adlandırılan ağın e, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki iki günlük iklim forumundan bahsedeceğiz. Bahsediyoruz G20 ve iklim yürüyüşü ya da işte basın açıklamasından bahsediyoruz. Ve bir sürü kitaplarımızdan da bahsediyoruz. Bunları konuşacağız genel kurulda diyoruz. Ve sonunda eleştiri oklarınıza göğsümüzü siper etmek ve huzurlarınızda hesap vermek diyoruz. Bu bir bizdir <gülüyor> yani. Yani böyle geçmişten geleceğe uzanan bu biraz tuhaf ama harika serüvenin bir tür röntgenini ya da daha çağdaş bir teknolojinin dilini kullanırsak PET scan taraması ...icmal diye de bir şey yaptık. Ee, bunu da kitabın sonuna da koyduk. Kitabın adı da zaten Açık Radyo Konuşuyor. İlk 20 yıl diye. Ama e, lütfen ısrar etmeyin diyoruz. Üçüncü 20 yıl için garanti vermiyorum. 3 3 Üç, <gülüyor> ...hiçbirimiz garanti vermiyor olabiliriz tabii. <gülüyor> Kendi adıma da bunu söyleyebilirim. <gülüyor> Neyle bitirelim? Brenna McCrimmon'la bitirelim. Evet. Neşeli bir kapanış olsun. Nice 20 yıllara... Brennamak Kırım'ın e, 1998 yılında müzik ikincisinde, İstanbul müzik şanlinin ikincisinde çok kalabalık bir grupla, içinde Selim sesler, Demir Karabaş, e, Selahattin Dramalı, Bülent sesler, sesler ailesinin çeşitli fertlerinin sonrasında konser sırasında daha da katıldığını dinlemiştik. Onların verdikleri e, bir konser kaydından penceresi yola karşı dinleyeceğiz. Evet bu şekilde de bitiriyoruz. Hesap verilebilirlik, tutarlık ve etik sorumluluk açılarından köprüden geçmekteyiz diye düşünüyoruz. Ve ikinci yirmi yıla da hazırız. Hepinize çok selam olsun. Selam olsun. Açık Radyo'nun doğum günü Açık Radyo ilk 20 yılını tamamladık. birlikte nice 20 yıllara